Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Evet, bugün... De... Aslında bütün şeylerde batı basında da çok yer tutan bir haber vardı. Üzerinde fazla durma fırsatı bulamadık. İrlanda'ya da bir kurtarma paketi geldi. Evet. 90 milyar avro mu? 123 milyar dolar tutarında. 90 milyar avro evet. 90, 90 küsur milyar dolar. Evet. Ee, bu tabi Büyükte tepkilerle karşılanmış. Dün birazcık baktım El Cezire'de ve BBC'de seyrettim. Bayağı ciddi bir parlamento binası önünde falan çok öfkeli kalabalıklar. Özellikle genç kesimden bu kemer sıkmalara karşı falan ciddi. Sadece bir... kemer sıkma değil. Ondan önce bir ay önce de çok ciddi bir protesto olmuştu. Hatta parlamento binasını bir beton kamyonuyla üzerinde... Toxic Banks yazan e, Galiba hmm. English Toxic Banks yazan Bir beton kamyonuyla parlamento Bahçesinin zincirlerine e, Bir kamyonla saldırmıştı bir kişi e, Bu özellikle e, İngiliz İ, İngiliz e, İrlanda Bankası'nın Kurtarma operasyonuna olan Büyük tepkiden kaynaklanıyor Ona geleceğiz zaten e, Şu anda tepki e, Kemerleri sıkma politikası Yürütülmesine tabi tepki ama bundan daha önemlisi İrlanda'daki krizin ana kaynağının banka kurtarma operasyonları olmasına olan tepki. Evet, bir de şeyi de soracaktım. İrlanda hiç yardım almayacağız, ihtiyacımız yok filan diyordu. Birden tamamen değişti bu karar. Evet, de. değişmesindeki nedene de gelelim biraz sonra. Çünkü bu banka kurtarma operasyonları İrlanda'da da birdenbire yani 2009'dan 2010'a bütçe açığını gayri safi milli hasılanın %14'ünden birdenbire %32'sine çıkardı. Evet. Dolayısıyla da mali piyasalara fırsat doğdu İrlanda üzerinden baskı yaparak yüksek faizle İrlanda'ya borç verme fırsatı doğdu Bu da zaten bu yaşadığımız krizde çok önemli sorunlardan, baş sorunlardan bir tanesi Mali piyasalara yönelik Ee, İrlanda gibi bir ülkeyi iflas edecek ülke statüsünde göstererek mali piyasaların e, normal koşullarda e, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Av Avru bölgesi e, çok düşük e, faiz politikası uyguluyorlar krizden çıkma e, amacıyla. Bu da tabii e, elinde nakit tutan ve bunu e, tahvile yatırmak isteyen e, kesimleri Ee, tatmin etmiyor ee, Dolayısıyla da Bu tür İrla Yunanistan'da Olduğu gibi İrlanda'da Önümüzdeki haftalarda Benzer İrlanda ya yatışınca Portekiz'de Olması bekleniyor Portekiz hükümeti Hemen alelacele böyle bir şey Karşılaştırma Saçmadır demek ihtiyacı duydu. Ama büyük ihtimalle onların da başına benzer bir şey aynı boyutlarda olmasa da gelecek. Evet. Avru bölgesinin bir sonraki zayıf halkası ne demekse bu? Böyle evet, ifade ediliyor. zayıf halka şu demek. Devlet banka kurtarma veyahut krizle mücadele çerçevesinde daha büyük bütçe açıkları vererek yapması gereken bu bütçe açığı vermeyi kabul ederek krizle mücadele etmesi lazım. Evet. Bu bütçe açıkları iç borçlanmayı devlet borçlanmasını arttırdığı anda da mali piyasalar devreye girerek işte bu devletin artık borç ödeme riski ortaya çıkmıştır. Biz daha yüksek primli ...faizle buraya ver borç veririz demeye başlıyorlar ve örneğin İrlanda'da yüzde yedi yüzde sekiz faiz talep etmeye başlıyorlar. İrlanda'da bunu ödemeyi böyle bir faizi kabul etmek istemediği için de sonuçta işte Avrupa Merkez Bankası aracılığıyla oluşturulan fon ve IMF'nin desteğiyle oluşturulan 90 milyar dolarlık fon devlete e, mali piyasalara mecbur kalmadan kendini döndürebilmesi imkanı yaratıyor. Ama nereye kadar yaratıyor bu tartışmalı. E, İrlanda'daki kriz aslında 2008 krizinin devamı. 2008 evet. krizi bir e, mali e, krizdi biliyorsun. E, mali kriz Amerika Birleşik Devletleri'nde bankaların bir kısmının iflas etmesi, büyük bir kısmının ise ve mali şirketlerin bir kısmının iflas etmesi, bir kısmının ise Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurtarılmasıyla yangın kısmen söndürülmüştü. Daha doğrusu etrafa yayılması engellenmişti. İrlanda'da da bu banka kurtarma operasyonu, Özellikle Anglo-Irish Bank'ın kurtarma operasyonu Devletleştirildi Anglo-Irish Bank İflas etmesi engellendi İflas etseydi elbette başka bir iktisadi kriz çıkardı İrlanda'da Dolayısıyla iyi mi oldu kötü mü oldu Bunu cevaplamak çok zor Ama devletleştirildiği andan itibaren Sermayederler kurtarılmış oldu Anglo-Irish Bank'ta 2009'da devletleştirildi ve bu devletleştirmenin bedeli şu anda ki İrlanda hükümeti geçtiğimiz hafta bunu açıkça bu bedeli şey yaptı ilan etti bilgilendirdi halkı 30 ila 35 milyar avro civarında bütçeye yükü şimdi 30 35 milyar avro çok büyük büyük büyük inanılmaz büyük bir para gibi gelmeyebilir ama İrlanda'nın boyutuyla hesaplandıkla Evet lazım. ölçüldüğü zaman tabii çok 7 sağ... milyar avro İr İrlanda'nın gayri safi milli hasılası 4,5 milyonluk, 4,2 hatta milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Küçük yani, bir ülkeden bahsediyoruz. O zaman Gayri Safi Aslan'ın yarısından fazla hem de epey fazlasını 3'te ikisine yakın bir şeyini kurtarma paketi olarak Yok, veriyor. Iki, 150 milyon olduğuna göre <Gülüyor> 150 milyar avro mu dedin? 150 milyar avro. Evet işte 90 milyar avro da. Ha, evet. Kurtarma paketi tabii, ha, evet. tabii. Kurtarma paketi öyle. Ben şey bankayı, hmm. e, Anglo-Irish Bank'ın kurtarılması için devletin üzerine aldığı yük e, diye baktığımda e, gayri safi milli aslanın %20'si. Evet muazzam hmm. bir şey. Muazzam bir şey. Dolayısıyla bütçe açığı 2009'da %14 iken... Birdenbire 2010 sonunda %32 olacak. E tabii %32 bütçe açığı olan yerde hiçbir şey ayakta durmaz. Yani gayri safi milli hastanın %32'sine denk düşen bir bütçe açığı e, hiçbir e, makroekonomik veriyi şey yapamaz. E, ne kadar sağlıklı olsa e, iktisadi yapısı İrlanda'nın e, ayakta tutması çok zordur ve çok büyük bir tabii spekülatif korkuya dayalı. Korkunun körüklenmesine de dayalı bir spekülatif atak e, karşısında ka, spekülatif atak kapıyı aç, açmış olacak. Evet Guardian'da şey demiş zaten, ekonomik abluk altındaki hükümet her an çökebilir. Bu ihtimal de Avro bölgesinde zincir etkisi yaratabilir diye ciddi bir hükümet kaygı da var. Hükümet de vazgeçti biliyorsun. Dün, Seçim. Evet, şimdi şey dedi dediler, biz bütçeyi oylayalım. Önümüzdeki kağılık başında 2011 Bütçesini oynayalım Ondan sonra hemen parlamentoyu Fesh hükümet ve Ocak ayında seçimlere gidecek Evet e, borç, şey. Bu arada devletin borcu da Gayrisel fimilyasının 2009'da %64'tü Yani makul bir oran %64 biliyorsun Şey Master's kriterlerine göre %60'da olması lazım %64'ü evet gayri safi milyasının %64'ün devlet borcu çok makul ama birdenbire bir yılda %99'a fırladı bu kurtarma operasyonu nedeniyle ee, toplam bankaların kurtarılmasının maliyetinin e, 50 milyar yükünün diyelim 50 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor yani gayri safi milyasların 3'te 1'i kadar bir e, kaynağı hükümet 2,5 e, yıl zarfında e, ekonomi enjekte etmek zorunda kaldı. Tabii bu e, mali piyasaların, e, bankaların e, sorunsuzluğunun bedelinin onlara ödetilmemesi e, tepkisini halkta uyandırıyor. Bunun bedelini biz ödüyoruz diyorlar. Tabii üçüncü kemer sıkma politikası e, e, paketi bu, e, bu hafta gündeme gelen İrlanda'da. Çünkü 2008'de İrlanda krizin... En etkilenen ilk ülkelerden bir tanesiydi. Büyüme e, hızı 3 oldu 2008'de. 2009'da eksi 7,5 oldu. 2010'da da eksi 1,5 olması bekleniyor. Belki biraz daha da düşük olabilir şimdi yeni e, önlemler çerçevesinde. Dolayısıyla e, 3 yıldan beri eksi büyüme e, ve iki, eksi 7,5 gibi 2009'da büyük bir daralma şoku yaşayan bir ülkede Ee, aynı zamanda bankaların kurtarılması banka sermayedarlarının parasının kurtarılması anlamına geliyor Tamamen öyle tabii ve bu İrlandalılar çok da yumuşak tabiatlı sayılmazlar her zaman İşte beton kamyonuyla parlamentonun bahçe demirlerine saldırıyorlar. Evet yani çok ciddi tepkiler olması artması da beklenebilir herhalde. Tıpkı Yunanistan'da ve başka Fransa'da filan da olduğu i̇şte gibi. Seçimlerin erken yapılmasının nedeni galiba bu tepkilerin bir seçim ortamına kanalize edilip başka alanlara kaymasının engellenmesi. Hükümet de hemen seçim, erken seçim kararını kabul etti. Zaten E, muhalefet partileri bütçe oylamasından önce seçimi hemen yapalım e, diyorlardı. E, o zaman galiba hükümet e, bu bütçe oylamasının e, ertelenmesi ve e, bu üçüncü kemer sıkma paketinin e, ertelenmesinden endişe ettiği için sorumluluğu biraz üzerine alarak hem bütçe sıkma, e, kemer sıkma politikasını, üçüncü paketi gündeme getirip onu oylatıp ondan sonra... Biraz intihar ediyor diyebiliriz hükümeti bu durumda değil mi? Peki şey de Avrupa'da da şimdi Financial Times'a şey yazmıştı. Klaus Reigling daha 26 Ekim'de geçen ayın sonunda Brüksel'de Avrupa'da krizin en kötü dönemi geride kaldı diyor. Şimdi 4 haftadan daha kısa süreç... thinking biliyorsun evet. genellikle bunu. Wishful thinking Avrupa bölgesinin 16 üyesinden en az ikisi 7 ay içinde bir başvuruda bulununca pek doğru çıkmadı diyor. Evet, yani pek doğru çıkmadı <gülüyor> ve doğru çıkmayacağı da daha da önümüzdeki dönemde de sarsıntının devam etmesi ee, söz konusu. Çünkü burada e, Portekiz'den sonraki hedef İtalya. İtalya'dan sonraki hedef de Fransa. İspanya yok mu arada? E, pardon, İspanya sonra Fransa. Fransa evet. e, İspanya zaten bir sallandı biliyorsunuz. E, şimdi bu üçüncü Kemal sıkma politikası paketinde e, neler var? E 4 yılda 15 milyar yeniden e, e, devlet tasarrufta bulunmak istiyor. Şimdi 15 milyar e, euro e, gayri safi milli hasılanın %10'u demek. Yani 4 yılda gayri safi milli hasılanın %10'u kadar tasarrufta bulunup kamu açığını %3'e düşürmeyi hedefliyor. Bu %3 de mitolojik bir şey oldu. Niye %3 de? %5 değil mi? Niye? <gülüyor> Hele kriz ortamında %3'ü kamuoçunu düşürmek, deflasyonist politika yapmak demek. Bu tabii ki şöyle bir riski gündeme getiriyor. İrlandalı İrlanda'nın en büyük sendikasının başkanının söylediği gibi biz bu gidişle Japonya gibi 10 yıllık bir durağanlık dönemine gireceğiz. Hükümetin deflasyonist politikası nedeniyle Ee, ve galiba da öyle olacak gibi gözüküyor. Ee, sonuçlar, e, işsizlik tabii %14'e çıkmış durumda. İrlanda gibi 2-3 sene, sene öncesinde e, işsizliğin e, ortadan kalktığı e, ülke e, yeşil kaplan değil mi öyle deniyordu? Evet. İrlanda yeşil. kaplanı, yeşil kaplan. ...denen ülkede üstlilik birdenbire %14'e fırlamış durumda. Tabi İrlanda'nın kadim e, alışkanlıklarından... ...kadim e, politikalarından İrlandalıların bir tanesi... ...kriz başladığını göç etmektir. Bu ta patates e, açlığından beri... ...1847'deki patates evet. açlığından beri... ...devam eden bir gelenektir. Ve hemen başlamış. Geçen sene İrlanda'dan 65 bin kişi göç etmiş. Bu sene 120 bin kişinin göç etmesi bekleniyor... Hep 4 milyonluk nüfustan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu sayıları ona göre tasarlamak lazım. Çok tabii. 120 bin kişi göç etmesi bekleniyor. Bu göç edenlerin arasında bir kısmı son 10 yılda Doğu Avrupa ülkelerinden İrlanda'ya gelen göçmenler. Tabii onlar çoğu yerleşme amaçlı göçmen olmadıkları için, ailelerini kendi ülkelerinde bıraktıkları için en ilk dönen onlar. Fakat asıl yarıya yakını ise İrlandalı. Ve e, Avustralya'ya, Kanada'ya göç ediyorlar ağırlıklı olarak. Ve e, buraya göç etmek de aslında o kadar kolay değil. E, çünkü bu ülkeler e, e, göçmen olarak e, çalışma izniyle göçmen olarak kabul etmek e, koşulunu, ağırlaştırmış durumdalar. Eğer iş tecrübeniz yoksa yakın tarihe kadar çalışmamışsanız ve kalifi, iyi bir kalifikasyon, yüksek bir kalifikasyon sahip değilseniz pek kabul etmiyorlar. Peki Müslüman değil de Katolik olanlara da mı bunu yapıyorlar? Evet, evet. evet, evet. Müslüman değil Katolik olanlara da bunu yapıyorlar. Orada pek öyle... E Emek piyasasında şu anda Avustralya ve Kanada dünyanın kaymağını kendine çekme politikası yürütüyor. Dolayısıyla en yüksek diplomalı olanları çekiyorlar. Müslüman da olsa onu kabul ediyorlar biliyor musun? Evet. İlginç bir şekilde. Evet. İyi bir Müslüman doktora hiçbir şey e, hiçbir kapı kapalı değil. E, Buna karşılık bir, işsiz bir Katolik İrnandalı diye pek açılmıyor kapılar Pek açılmıyor evet. <gülüyor> Ama onlarda başka e, şu anda Do Orta Doğu ülkelerine göç başlamış durumda İrlanda'dan. O ne iş yapacak derseniz İngilizce hocalığı. Evet. En yaygın Kore'ye, Orta Doğu ülkelerine e, gidebildikleri her yere dağılmış durumda. Bir de de İrlandalıların bir e, hızlı göç etmelerindeki bu tarihsel e, alışkanlıkları yanında bir de çok göç vermiş bir ülke olduğu için dünyanın dört bir yanında İrlandalı var. Dolayısıyla e, İrlandalının dünyanın dört bir yana gitmesi her yerde bir bir yerde bir akraba, bir tanıdık bulabilmesi ve dolayısıyla gittiğinde orada e, bir ilk e, şey bulabilmesi, uygun bir... E, Ortam bulması kolay. Bu göç politikalarında biliyorsunuz insanlar hep tanıdıklarının olduğu yerlere giderler. O yüzden sıvastılar İstanbul'da toplanır falan, Emirdağlılar Brüksel'de toplanır. Bak bir de yan fayda mülaze ettim şimdi. İngiliz tahakküm ve zorbalığının hatta sömürgeciliğinin de bir faydası var. Ana dil değil ama. Ha, tabii tabii İngilizce o ciddi öğrenim. bir şekilde İngilizce öğretmenliği mesleği İrlandalılar için şu anda bütün dünyada geçerli bir meslek. Evet ana dillerini Keltçe öğretecek halleri olmadığı için. biraz zor oldu. <gülüyor> evet. Bu arada ilginç bankalar demişken bu şeyi gördün mü ilginç bir haber vardı. Manchester United ve Fransız milli takımının e, kral lakaplı efsanevi oyuncusu Eric Cantona'nın bir videosu yayınlandı YouTube'da ve büyük hadise oldu. Şey diyor yani sor, soruyorlar ne yapıyorsunuz bu emeklilik reformuna karşı aylarca eylem yapan Fransız işçisinin yöntemleri filan ne diyorsunuz diyorlar. Enteresan bir şey devrim yapın demiş. Hı. Yani aylarca elinizde pankart kilometrelerce yürüyüp sesinizi duyurmaya çalışmak artık geçmişte kaldı demiş. Hı. Krizin özünde kim var bankalar. O zaman çok basit. Devrim yapmak için bankaları hedef alın. 3 milyon kişi sokaklara değil bankalara gitsin diyor. Hem kilometrelerce yürümeye de gerek yok. Yapman gereken tek şey en yakın şubeden tüm paranı çekmek. İşte burada gerçek bir tehdit var. O zaman bizi başka türlü dinlemeye başlarlar. Kansız, silahsız, zahmetsiz bir devrim. Sendikalara bazen bizim de fikir vermemiz lazım demiş. Böyle bir konuşma. Ama evet. büyük bir ilgin Stop Bank diye bir aktivist şeye dönüştü. Evet, evet. <gülüyor> 7 evet. Aralık'ta da en az 14.000 kişi mevduatını Fransız bankalarından çekeceğini açıklamış. 40 bin kişi seyretmiş bu şey YouTube videosunu. Ve Bankrun 2010 diye bir internet sitesi kurulmuş. İtalya'dan, Bulgaristan'dan hatta Güney Kore'den bile katılırım diye cevap verenler var. Bakalım ne olacak? 7 Aralık Valery Ohanesyan diye de Fransız Bankacılık Federasyonu Başkanı da tamamen aptalca bir girişim demiş. Hmm. İlk tepkim kahkaha atmak oldu. Hırsızlar ve kara para aklayanlar bu girişime bayılacak demiş bay Kantona'da tüm parasını çekecekse sanırım en az birkaç babula ihtiyacı olur filan demiş. Ama ilginç bir olay yani. Eee evet, bir bankalara karşı çok ciddi bir tepki var. İnşallah gene millet bankalara hücum edip paralarını çekmeye kalkmaz o zaman çünkü kriz eee %25 işsizlikle falan patlar. Evet. <gülüyor> bu, bu sıkıntı zaten şöyle bir sıkıntı. Eee Hem hükümetleri bankaları kurtarma konusunda eleştiriyoruz ama diğer taraftan bunu yapmamış olsalar şu anda dünyada 1929 krizinden çok daha derin bir krizle boğulmuş olacaktı. Dolayısıyla şurada eleştirmemiz gereken bankaları kurtarmış olmaları değil, bankaların senetlerini ve hissedarlarını kurtarmış olmaları. Çünkü bankaları hissedarlarını kurtarmadan da kurtarılabilirdi. Tabii asıl yapılması gereken de evet. herhalde oydu. Amerika'da da aslında en çok eleştirilen evet. konu buydu. Tabii evet. Obama yönetimi için. Yani banka Bankaları kurtarmak yanlış bir operasyon değildi. Çok doğruydu. Çok yerinde bir karardı. Ve 29 krizine bu işin inanılmaz bir sarmala e, girmesini engelleyen en önemli amirlerden bir tanesiydi. Ama dediğim dediğimiz gibi burada bankaları devletleştirirken el koyar, el koymak yöntemiyle yapılıp Ee, hisselerinin sıfır değerde olduğunun ilan edilip hissedarlara buyurun sizin elinizde şimdi kağıtlarla bu kağıtlarınızın değeri sıfır denebilirdi. Evet esas olarak şeyi kurtardı. Yani muazzam zaten e, zenginleri banka, bankalar başta olmak üzere pek çok zengin kesimi gittikçe makasında açılması yönündeki bir gelişmeye de evet. karşı çıkılıyor. Bunun ilginç örneklerinden biri de işte Michael Moore'un üzerine gidilmesiydi ona bir bir saniye ona da yer verelim istersen. Evet. Yani APKO diye bir kuruluş var. Biz bunun çeşitli seferlerde üzerinde durmuştuk. Açık gazetede de, açık radyoda da Arnold and Porter diye bir şirket, hukuk firması ama aslında hep şey yapıyor PR yani tanıtım işleri Hı. ve öncelikle Philip Morris'le başlamış büyük ...tütün şirketleri, sigara şirketleri adına sahte paravan şirketler kuruyor kuruluşlar. Ve onların böyle korumaya çalışıyor. Şimdi bu TASK diye de Exxon Mobil'in kurduğu bir gene böyle sahte paravan şirketin de kurucusu buydu APKO. O da büyük şeyin küresel ısınmanın olmadığını yerleşik çıkarların yani... Petrol şirketlerinin e, hiçbir şey yapılmaması, kanun çıkarılmaması için uğraşıyordu. Şimdi son olarak da e, hem e, Michael Moore'un filmi üzerinde sağlık meselesinde ailesini filan araştırmaya kalkmışlar. Hatta çok sıkışırsa itiverin gitsin uçurumdan diye de bir whistleblower diyorlar. Bir adam kitap yazdı o işin içindeymiş APCO'da çalışırken şimdi kitabını yazdı. Oradan çıkıyor ve son numarası da bu Apgon'un burada da durmamış ve şimdi de Wall Street'i bütün bankerleri de kurtarmak vaziyetinde çalışmalara başlamış. Böyle de hoş bir Evet. <gülüyor> durum böyle. Evet, var evet, evet. Enteresan yani. Evet, evet, Peki genel gidişatın bir kelimeyle nasıl olacağını düşünüyorsun? İrlanda bu büyüyecek mi iş nasıl? Şu anda İrlanda'da e, biraz, tabi, 90 milyar e, euro'luk bir AB'nin AB 50 milyar, e, IMF'nin de 40 milyarlık bir yardımıyla e, işi e, durduracaklar. E, Yunanistan'a 110 milyar yardım yapılmıştı ama e, Yunanistan ekonomisi, İrlanda ekonomisinden daha büyük. Yunanistan 10 milyon nüfusluk bir ülke. Dolayısıyla bu 90 milyarı Yunanistan'dan daha büyük bir paket olduğunu görmemiz lazım İrlanda için. Evet. Eee diğer taraftan Birleşik Krallık da 8 milyar euro yani İngil Britanya'da bir 8 milyar euroluk bir ayrıca ikili çerçevede bir kredi veriyor. İsveç 1 milyar euroluk bir kredi veriyor %3 faizle. bu Birleşik İngiltere'nin yardımının bir bedel ödeme olduğunu söylemek mümkün. Yani şu Anglo Irish Bank'ın bankın ...bank'ın e, e, kurtarılması operasyonu... ...tabii İngiliz... E, ...tasarrufçularını ve sermayedarlarını da... ...büyük ölçüde kurtardı... ...çünkü onlar e, paralarını çoğunlukla yatırmışlardı... ...o bankaya... ...aynı İzlanda'daki... E, ...banka gibi... ...ne bankasıydı unuttum onu şimdi... ...su bankası mı öyle bir adı vardı... ...ben e, de unuttum maalesef... Efendim, ...buz banka mı öyle bir şeydi... Ice, ...ice banktı galiba değil mi... ...evet belki de evet... Bank. Buz, ...buz bankası... Evet, e, Bu banka kurtarma, pardon bu, bu, bu, bu paralarla tabii kısa vadede kısa vadede şey rahatlayacak. Ama bunların ödemeleri 2012-2013'te gündeme geldiğinde yeniden krizin ortaya çıkması söz konusu. Bu sefer borç krizi olarak, banka krizi olarak değil. Bu yüzden de hükümet çok ciddi, yani hakikaten şok Tedbirler denen tedbirler uyguluyor. Önümüzdeki pakette yarın e, ta açılacak paket, üçüncü paket, e, kemer sıkma paketi. E, yüz bin civarında kamu e, da yüz bin civarında istihdama işe e, son verilmesi söz konusu. Evet. E, yüzde yirmi zaten son iki, iki yılda devlet sektöründe maaşlar yüzde 20 azaltıldı. Bir tek bugüne kadar asgari ücrete dokunulmamıştı. Böyle bir kutsal dokunulmaz. İki tane kutsal dokunulmazı var İrlanda'nın. Bir asgari ücret bir de kurumlar vergisi. Yüzde on iki buçuk kurumlar vergisi. Herkes diyor ki ya yüzde on iki buçuk kurumlar vergisi komik bir rakam. Devlet bu durumda vergiyi nereden alacak? Fakat o bir kutsal dokunulmaz. Uluslararası şirketlerin de pompalamasıyla yüzde on iki buçuğu artırmak mümkün değil. Bir de asgari ücrete dokunmamaktı. iki kutsaldı bunlar. Şimdi galiba %12,5'luk kurumsal vergisi kutsalına dokunmayacaklar gene ama çünkü hükümetin Hı. öyle bir niyeti yok. Yoksa çekerler çünkü belki <gülüyor> evet. yabancı sermaye oradan hemen gidebilir. Kurumlar vergisi olduğu için kolay gidemez ama zaman Hı. içinde gider. Hı. Çünkü kurumlar vergisi şirket olduğu için şirketler pat diye bir günde tasfiye edip gidecek halleri yok. Ama yeni şirketler gelmez falan. bir de Ama bu sefer galiba asgari ücrete dokunma sürecini söz konusu hükümetin Tabii o durumda bunu yapacak olan hükümetin seçim öncesinde bunu yaparsa gerçekten artık kendini uçurumdan <gülüyor> e, atıyor, e, atıyor gibi feda ediyor olabilir. <gülüyor> İrlanda'nın geleceği için kendimi feda ettim <gülüyor> de, de, diyebilir. Ee, biraz yatışacak Tabii bu, bu yardımlar ve e, kemer sıkma politikaları tabi sosyal olarak bu sefer işi karışacak. Yani mali piyasalar rahatlayacaklar. E, Sosyal e, alanda e, gerginlik artacak. İşte seçimler e, Bu bakımdan seçimlerin erken alınması e, önemli çünkü e, önümüzdeki dönemde muhalefet e, Yeşiller bir taraftan, e, İşçi Partisi bir taraftan, e, Ulusalcı e, Sol Parti, Sinn Féin e, diğer taraftan alternatif politikalar gündeme getirecekler. Onların daha ne olduğu yalnız çok belli değil. İşte sorun da orada. Evet, epey konuşacağız herhalde evet. bunu da. Peki çok teşekkürler. Ahmet İnselli Ufuk Turu.